Hıfz Korunma Ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Allah, ondan başka tanrı yoktur. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur.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 Onun için salih kadınlar itaattedir. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Yüz çevirine gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rabblerine teslim olmuş zahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi onun hak olduğuna şahitlerdi. Yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Sizi koruyucular gönderir. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Ben üzerinize bekçi değilim. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık ve Allah'ın sınırlarını koruyanlara gelince işte o müminleri müjdele Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetendir Biz onu mutlaka koruruz Allah en hayırlı koruyucudur O acıyanların en merhametlisidir Onunla yine ailemize yiyecek getiririz kardeşimizi koruruz biz Gaybın bekçileri değiliz. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Onları taşlanmış, kovulmuş, her şeytandan koruduk. Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlarsa, yüzünün ayetlerinden yüz çevirirler Biz onları gözetim altında tutuyorduk Ve onlar ki İffetlerini korurlar Ve onlar ki namazlarına devam ederler Irzlarını da korumalarını söyle Hanımlar Namus ve iffetlerini esirgesinler Irzlarını koruyan erkekler Ve ırzlarını koruyan kadınlar Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Ve biz yakın semayı kandirlerle donattık. Bozulmaktan da koruduk. İşte bu, aziz, alim Allah'ın takdiridir. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Eğer yüz çevirirlerse, Bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Onlar ırzlarını koruyanlardır. Ve onlar namazlarını koruyanlardır. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler vardır. Halbuki onlar müminlerin üzerine denetleyici olarak gönderilmediler. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hakikatte o yalanladıkları aslı levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'andır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. Biz buna güç yetirmişizdir. ve bizim gücümüz ne büyüktür.